Bunlar, 1 ve 2 incikler, dizle ayak arası olan kısım, 3-4 memeler, 5-6 kulaklar, 7 ve 8 dirseklerle beraber pazular, 9 ve 10 bileklerle beraber kollar, 11 göğüs, 12 baş, 13 saç, 14 boğaz, 15 ve 16 avuçların sırtı,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 Halbuki ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne de ashab-ı kiramdan ve ne de tabi-i izamdan sahih veya zayıf hiçbir rivayette dilin söylemesi sabit olmamıştır. Bilakis onlar namaza kalktıkları gibi vakit geçirmeden iftitah tekbiri alırlardı. O halde dilin söylemesi bid'at olmuş olur. Alimler bunun bid'at-ı hasene,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 Imama uymaya niyet etmek şarttır. İmama uymaya niyet etmek sizin cemaatle namaz kılarken imama uymaya niyet ederek diliyle tekbir getirirse önceki namazı bozmuş ve imama uymuş olur. İslam'ın beş şartından biri olan ve her Müslümanın öğrenmesi farz olan namaz ilmi hali. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. İkinci bölüm sonu.